Osmanlı döneminin sonunda Büyükada'daki tepelerin zirvesinde bulunan Çıngıraklı, Yunanca Kovdoğnaz, Aziz Georgios Bizans Manastırı'na yapılan hac ziyareti en popüler olanları arasındaydı. Hac arifesinde gelip bir gün sonrasına kadar kalan inançlı kalabalıklar, İstanbul ve çevresinden ve aynı zamanda Marmara Denizi dolaylarının uzak köylerinden gelirlerdi. Başka yerlerde olduğu gibi Büyükada'da da mekanların efendisi çok yönlü bir figürdür. Bütün bölgede Çıngıraklı. Aziz Georgios, sinir ve ruh hastalıklarını iyileştirmesiyle tanınmış bir şifacıdır. 19 yüzyılın sonuna kadar Manastır Kilisesi esas olarak tımarhane amaçlı kullanıldı. Daha yakın zamana kadar, 1990 yıllarında yapılan yenileme çalışmalarının bütün izleri kaybettirmesinden evvel, üzerine cinlenmiş hastaların bağlandığı. ikonostasın üzerinde takılı büyük halkalar görülüyordu. Kısırlık ve diğer kadın hastalıkları için etkili olan. Kordonas. Eski zamanlardan beri, kilisenin arkasına yerleşmiş ayazmasına gelen her yaştan ve her dinden yardım ve korunma isteyen kadınların akınına şahitlik ediyordu. Ada sakinleri, özellikle 23 Nisan arifesinde. Akşamleyin aya yorguya çıkışı hatırlarlar. Onların geceleyin sessiz yürüyüşleri din bir tören alayına benzese de, yaşlılar mum ışığında yürüyen bu kortejin, Aziz'in anısıyla ilişkilendirilen ilkbaharı karşılama sevincinden kaynaklandığını iddia ederler. Ortodoks nesillerin onlarcası din geleneklerine kattıkları bu geçiş törenini titizlikle uygulamışlardır. Aynı yerde başka bir hac, yılların sonuna kadar hala Ortodoks takviminin önemli anlarından birini oluşturmaktaydı. Her yıl 24 Eylül'de St. Hekla ve Panaya Mirtidiotissa, Mersin ağacında Meryem Ana, adlı iki Bayramda, İstanbul bölgesinin bahçıvanları ve çiftçileri, aya yorgi manastırına doğru yöneliyorlardı. Bunlar Belgrad'ın bandiyosunda her bir Şubat'ta kutladıkları Aziz Trifon'un korumasından da yararlanıyorlardı. Fakat 24. Eylül hac ziyareti, sonbahar ekinok suyla çakışıyor ve ürün toplamak için önemli mevsimsel geçişi belirtiyordu. Günümüzde artık İstanbul'da çok fazla sayıda. Rum yoktur, 22 Nisan tören alayları bitmiş ve 24 Eylül günü bahçıvanların hac ziyareti de sona ermiştir. Yılın bu iki bilinen tarihlerinde, Bundan dolayı mekan ıssız olmaktan uzaktır. Artık, menzil Müslüman hacı kitleleriyle güvence altına alınmıştır. Bazı gözlemciler buraya gelen, Müslümanların dileklerinin kabul olunması amacıyla azizlere istekte bulunmak için gelen alevler olduğunu ifade ederler. Li yılların başından beri manastırda yaşayan, Atvos dağının birkaç rahibi, 23 Nisan'da 40'den fazla kişinin azizin ikonunun önünde secde etmek ve kiliseye bitişik kutsal kaynaktan su almak için aya yorguya çıktıklarını iddia ederler. Bu hacıların kahir ekseriyeti kadındır. Birçok kadın, yol boyunca renkli ip yumaklarını açarak, tepeye götüren taşlı yürüme yolunda, yaklaşık bir kilometre, yalın ayakla yürürler. Bağış olarak, sunulan bolca yağ, tuhafiye malzemeleri, adaklar, aziz ikonları, Türkçe cep incili, hacının ekipmanı aya yorguya çıkışın kadınlaşması ve İslamlaşmasından bu yana önemli. Ölçüde farklılaşmıştır. Ancak bu ritüelin bir unsuru ticaret dışı kalmıştır. Bunlar yolun iki tarafına yerleştirilmiş çalı dallarına asılı ve üzerine gerçekleşmesi istenilen dileğin yazılı olduğu kıt veya kumaş mendillerdir. Zaman içerisinde kordonasın gücünün ve bağlıların beklentilerinin arttığını gözlemlemek için bu kısa notlara göz ucuyla bir bakış yeterlidir. Bu yer artık sadece ruh hastalıklarını tedavi etmek veya kısırlığa çare bulmak için başvurulan bir yer değildir. Bu yere akın eden kadınların çoğunluğu gençtir. Biri zengin koca bulmak ister, diğeri babası için iş, bir üçüncüsü de kardeşi için bilgisayar ister. Bütün acıların art zamanlı şifacısı Aziz Georgios'un yanı sıra İstanbul'un çok sekülerli tarihi daha çok uzmanlaşmış diğer pek çok terapist azize sahiptir. Aziz Paraskevi ve Sen Pantelemon son 200 yılın en popülerleri arasındadır.